Merhaba, Manisa'nın Soma ilçesine bağlı Yirca mahallesinde 6.666 zeytin ağacının sökülmesinin ardından Danıştay'ın acele kamulaştırma için yürütmeyi durdurma kararı vermesinden sonra Manisa İdare Mahkemesi ÇED olumlu kararı için yürütmeyi durdurdu. Kolin grubu termik santralin yapılacağı Yirca mahallesindeki zeytinliklerin bulunduğu bölgeye geçen 7 Kasım'da ağaç kesimi yapmak üzere iki otobüs dolusu özel güvenlik görevlisi ve iş makineleri gönderip ağaç katliamı yapmıştı. Bölgede zeytinlerin kesilmemesi için nöbet tutan köylülerin direnişine rağmen arazideki binlerce zeytin ağacı iş makineleriyle üzerlerindeki ürünle birlikte sökülüp atıldı. Binlerce zeytin ağacının kesilmesinin ardından Danıştay 6. Dairesinden acele kamulaştırma için yürütmeyi durdurma kararı çıktı. Bunun üzerine de araziyi çevirleyen tel örgüler köylüler tarafından söküldü. Zeytin fidanları dikirdi, bu gelişmeler yaşanırken sürdürülen hukuki süreçlerden yeni karar çıktı. Manisa İdare Mahkemesi Danıştay 6. Dairesi'nin ardından bu kez çevresel etki değerlendirmesi yani ÇED olumlu kararı için yürütmeyi durdurdu. ÇED olumlu kararı için yürütmeyi durduran İdare Mahkemesi gerekçe olaraksa santral inşaatının ağaçlar için geri dönülmez zararlara yol açabileceğini hali hazırda bulunan zeytin ağaçlarının kaldırılmasının gündemde olmasını gösterdi. Bu arada Santralinçed olumlu kararı hiçbir yerde ilan edilmemiş ancak Greenpeace'in Çevre ve Şehircik Bakanlığı'na yaptığı bilgi edilme başvurusu sonucunda ortaya çıkmıştı. Burdur'da bulunan ve Türkiye'nin turizme açılan ilk mağarası olan İnsuyu Mağarası'nın içerisindeki göller yeraltı sularının aşırı kullanımı yüzünden tamamen kurudu. Birkaç yıl öncesine kadar üzerinde kayıkla gezilebilen 20 metre derinlikteki göllere sahip olan İnsuyu Mağarası'nın gölleri yok oldu. Uzmanlara göre mağaradaki göllerin kurmasının nedeni yağış rejiminin değişmesinin yanında yöredeki yeraltı sularının aşırı kullanımı. 1952 yılında jeolog doktor Timuçin Aygin tarafından keşfedilen, ardından 1965 yılında ziyarete açılan ve içerisinde 9 adet göl bulunan insuyu mağarasındaki son 3 gölde, tamamen kurudu. Yörde açılan sondaj kuyularından çıkarılan suların salma sulamada kullanılmasının önüne geçilmesini gerektiğini dile getiren uzmanlar, tarımsal sulamada damla sulama sisteminin yaygınlaştırılması gerektiğini belirtiyor. İnsuyu mağarasının daha etkin tanıtılması, korunması ve ziyaretçilere daha iyi hizmet sunabilmesi amacıyla mağaraya tabiat anıtı statüsü verilmesi için bakanlıkça testçi çalışmalarına başlandı. İn Suyunun turizme açıldığı günden bu yana binlerce ziyaretçiyi ağırlayan bir jeolojik miras özelliği taşıyor. Peru'nun başkenti Lima'da yapılan Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'nda iklim değişikliğiyle mücadelede atılacak adımlar konusunda uzlaşmaya varıldı. Delegeler gelecek yıl Paris'te onaya sunulacak her ülkenin atması gereken adımları belirleyen çerçeve metin üzerinde anlaştı. BBC Türkçe'nin haberine göre ülkeler arasındaki görüş ayrılıkları nedeniyle konferans iki gün uzadı. Çevreci gruplar anlaşmayı yetersiz buldu tabii ki ve yeni metnin iklim ile ilgili kuralları da zayıflatacağını savundu. Görüşmeler yoksul ve zengin ülkelerin karbon salımlarının azaltılması konusundaki yükümlülüğü nasıl paylaşacağına ilişkin Anlaşmazlıklar yüzünden uzadı. Lima'da bulunan BBC muhabiri Matt McGrath 194 ülkeden temsilcilerin katıldığı konferansta hiçbir ülkenin istediği her şeyi alamadığını ama her ülkenin bir şeyler aldığını söylüyor. Tabi almak üzerinden yola çıkıldığı zaman böyle halbuki vermek üzerinden yola çıkılması gerekiyor çünkü sonuçta söz konusu olan gezegenin geleceği. Konferansa başkanlık eden Peru Çevre Bakanı Manuel Pulgar Vidal mükemmel bir metin değil ama tarafların pozisyonunu içeriyor dedi. Taslak Metin 2015'te her ülkenin iklim değişikliğine, mücadele ile ilgili kapasitesini, sorumluluklarını yansıtan kapsamlı bir anlaşma imzalanmasını, zengin ülkelerin zor durumdaki yoksul ülkelere mali yardımda bulunmasını öngörüyor. Hindistan'ı ziyaret eden Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 12 yeni nükleer reaktör blokunun inşa edilmesini kapsayan bir nükleer işbirliği anlaşmasına imza attı. Rusya ile Hindistan arasında imzalanan nükleer blok inşa etme anlaşmasının 20 yıllık bir anlaşma olduğu kaydediliyor. İnşa edilecek 20 yeni bloktan ikisinin Hindistan'ın güneyinde bulunan Kundankulam nükleer güç tesisine ekleneceği belirtildi. Rusya devletine ait nükleer enerji şirketi Rosatom'un başında bulunan Sergei Krienko, RIA Novosti'ye yaptığı açıklamada imzalanan anlaşmanın genel çerçevesi yeni nükleer blokların inşası. Kundan Kulam nükleer güç tesisini inşa edecek 3. ve 4. reaktör bloklarının yapı malzemelerinin ulaştırılması gibi maddeleri kapsıyor ifadelerini kullandı. Hindistan Başkanı Modi, Rusya'nın hala Hindistan'ın savunma alanındaki en büyük sağlayıcısı olduğunu belirttikten sonra bu işbirliğinin gelecekte de devam edeceğini umduklarını kaydetti. Yeşil ve barış dolu bir gezegen direktleriyle esen kalın.